Miktat Kadıoğlu'yla havadan, sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydın haber bey. Günaydın. Günaydın abi. Haziran yağmuru, yaz yağmuru okulları tatil ettirdi diye bir haber var. Siz salıya, pazartesiye kadar vermiştiniz tahmini geçen hafta ve pazartesi günü dün için de kuvvetli yağış öngörmüştünüz. O gerçekleşti. Bugün için pek bir şey konuşmamıştık ama. Evet genellikle sallara konuşmuyoruz. Evet. Bizim tahminler pazartesiye kadar gidiyor. Şimdi bu yağmur hafif yavaşlıyor İstanbul'da. Ama öğleye kadar şiddetli olması bekleniyor. Tabi bantar şeklinde geleceği için yağmur bant bant. Şimdi bir hafif bir ara verecek tekrar biraz kuvvetlenecek. Bugün böyle öğlen e, ikindi vaktine kadar sonra bir ara hafif bir ara verdikten sonra yarın tekrar öğle saatlerinde ama daha zayıf, daha miktar olarak az bir gök kültürü sağanak yağış görülüyor. Yarından sonra yani çarşamadan sonra perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı yağış gözükmüyor şu andaki tahminlerde. Yani yarın bir tekrar hafif bir yağış var. Ondan sonra yağış yok. Bugünü bir kez daha şey yapabilir mi? Bugün yavaşlayarak. Evet. Bugün yani... öyle ikindiye kadar devam ediyor böyle aralıklı olarak. Yani bir şimdi açıyor şimdi bu yağmur geçiyor bir bant şeklinde olsa tekrar yeni bir bant gelecek. Bu hafif de olsa şeye kadar devam edecek bu. Akşama kadar diyelim. Akşamdan sonra bir yağış durmasını bekliyoruz. Veya aralıklı yağış şeklinde böyle arada bir hafif tisent veya böyle bir yağmur. Ama bu kadar şiddetli değil. Esas yağış tekrar yarın öğleyim başlıyor tekrar. Ama bugünkü kadar şiddetli ve miktar olarak çok değil. Yani böyle e, bir durum var. Şey bu yağış tamamen şeye bağlı. Bir Yukarı seviyede bir oluk geçişi var. Bu oluktan dolayı yukarıda hava yere göre çok soğuk. Yani bir soğuk damla var yukarıda. O yüzden böyle... Sıcak ve nemli hava yükselerekten böyle gök kültürü sanak yağış şeklinde e, etkili oluyor. E, bu oluk, bu bugün özellikle ve yarına kadar tüm Türkiye'nin aslında Ankara'dan Antalya'ya doğru etkili olacak gibi gözüküyor. Yani bu tür bu sanak yağış gök kültürü, yağış, İstanbul'da dursa bile öğleden sonra ikinci vakti, Kocaeli-Bursa-Ankara-Antalya doğru bir şey var yolculuğu gözüküyor bunun. O yol boyunca yine etkili olma devam edecek yani orada da yine şeyi göreceksiniz böyle küçük küçük fırtına klastırlarını kümelerini ee, bu kümeler beşi sıra geliyor şimdi bu çünkü şeyde en büyük problem şeydi yani 8-9 Eylül gibi yağacak mı diye konuşuluyordu dün saat 3 civarında yani meteorologun tahmini dün 3 3 civarında 8-9 Haziran Eylül hani yağdı ya bir kere oldu ya 8-10 kişi Ha evet, ha evet. O korku oydu yani valiliğin de şey oydu. Ee, çekincesi, çünkü okul tatili oradan kaynaklanıyor. Evet. <gülüyor> ama tabi işte, tabi burada şimdi yağacağını görüyorsunuz ama tahmin zamanı ve miktarı biraz kolay tahmin edilemiyor hala. Ee, ama tabii ki o 8-9 Eylül ki tahmin şey pozisyon farklıydı yani o zamanki hava olayları. O genelde o yağmurlar Antalya üzerinden bir e, birkaç kişi, birkaç böyle grup halinde bir fırtınanın kuzeye girip e, Karadeniz'den tek annem alarak İstanbul'a inmesiyle olmuştu o. Şu anda tamamen şeyden kaynaklanan bir durum var. Yani bu gökyürlü sağnak yağış oluktan kaynaklanıyor. Oluk'ta Ukrayna Karadeniz üzerinden geliyor Marmara e, Trakya'ya ve oradan da İstanbul üzerinden aşağı doğru inme e, inmeye devam ediyor. Biraz farklı da olsa böyle bir sistem. Tabii bu hava e, sıcak ve nemli olduğu için çok daha fazla su, yağışa geçebilir su miktarı daha fazla. E, işte bu tabii yağdığı zaman böyle, özellikle de yavaş hareket ettiği zaman yerde ol, olduğu yerde çok büyük miktarda yağış bırakabiliyor. İşte bizim... e, bunun se bir e, sel gibi e, bir şey yol açması ihtimali ya büyük şehirlerde ya da e, işte kırsal bölgede heyelan gibi şeylere yol açması ihtimali var mı? İhtimal tabii her zaman var. Çünkü bu aşırı yağış miktar. Aşırı miktarda kısa bir sürede çok şiddetli çok fazla yağıyor. Eğer işte binanız botum katlardaysa, su tahliyesi zayıfsa bu yağan aşırı yağışlar gelip e, binalarda, işte alt geçitlerde e, şey yapabilir, yığılabilir yani. O zaman da sel, o aşırı yağış olacak sel. Sel afeti gibi bir durum karşımıza çıkıyor. Yani o bize bağlı. Yani aşırı yağışlar doğanın bir şeyi diyelim. Gerçi orada da küçük bir parmağımız var. Ama bunun yerde selep olmaması bize bağlı. Nasıl bir altyapımız var, nasıl bir yere yerleşmişiz, yağmur dren sistemlerimizi nasıl düşünmüşüz, yollarımızı, köprülerimizi, viyatriklerimizi nasıl yapmışız ona bağlı bir olay. Ki bunların da her yerde iyi olmadığını biliyoruz. Otur yerlerde mutlaka su baskınları yaşanıyordur şu anda. Yani bu da artık Türkiye'nin klasiklerinden biri ya yani normal normal sayıyoruz neredeyse bulundu. Evet adeta kader gibi kabul etmeye başladık. Ben bu şeyle ilgili iki şey daha soracaktım size bir kere çeşitli yerlerde çok ciddi işte siklonlar, hortumlar. Hı hı. Kol geziyor dünyayı ve özellikle bu petrol şeyiyle ilgili olarak dökülmesiyle, fışkırması diyebiliriz. Hatta Meksika körfezinde şimdi bu tropik fırtınalarında çok artacağı haberi verildi. Hatta NASA gibi çok saygın yerlerden yani bilimsel olarak verildi. Büyük bir endişe yaratıyor. Çünkü henüz durdurulamadığı gibi yayılıyor da petrol. Evet bu. Onun dışında da işte Orta Avrupa'da binlerce on binlerce kişinin tahliye edilmesine yol açan Ohio'da hortumların öldürmesine insanları öldüren hortumların kol gezmesine işte o umman şey, emirliğinde de mesela sultanlığında da petrol ve doğal gaz çıkarımını dahi durduracak kadar kuvvetli hortumlar var. Pakistan'da ve Umman'da da çok sayıda insanın yani 20 küsur kişinin ikisinde birden ölmesine yol açmış bir durum var. Bunları nasıl mevsim normalleri olarak mı değerlendirmemiz lazım? Yani sayı olarak fazla ve şiddetli oluyorlar ama mevsime uygun bunlar. Evet. Yani bu mesinlerde bu tür kolektif olayları yani tropikal fırtınaları işte hortum gibi küçük ölçekli Dönen rüzgarlardan neden olan ölümleri bu Mersin'lerde görebiliyoruz yani bir de musonlar haziranla beraber etkili olmaya başlıyor. Ama tabi bunlardan olan kayıpların sayısı, şiddeti, ölçeği farklı. Onlar artıyor sürekli olarak. Evet, havadaki atmosferdeki su buharı oranı da çok yükselmiş durumda. Bu şeye bağlı, bağlı olarak, küresel ısınmaya bağlı olarak Herhalde onun da etkisi vardır değil mi? Tabii şimdi esas var ya şimdi bu gökteki bulutları besleyen, e, bu gökteki bulutlara güneş enerjisini taşıyan şey su buğarı, suyun buğarlaşması. Şimdi güneş yeri ısıtıyor, yerdeki mesela veya okyanusun suyunu ısıtıyor. Bu ısınan su buharlaştığı zaman bu güneşin enerjisini, yani güneşten gelen enerjiyi alıyor yukarı taşıyor, bulutlara taşıyor ve orada... Su, e, su buhar halinden sıvı sudan maddeye veya buz haline geçerekten her bir molekül yaklaşık 600 kalorilik enerjiyi güneş enerjisini deniz yüzeyinden alıp buluta taşıyor. Yani bu bir enerji. Ne kadar çok buharlaşıyorsa o kadar çok enerjik evet. bir hale geliyor bu bulutlar ve fırtınalar. Bu fırtınaların bulutların enerjisi e, çok kuvvetli olduğu zaman da ömürleri, şiddetleri ve etkili olduğu süreler çok fazla olabiliyor. İşte bu aslında e, bu alaşma aslında daha fazla enerjinin bulutlara, fırtınalara taşınması anlamına geliyor. Ne kadar çok enerjik olursa, o kadar çok yıkıcı oluyorlar. Şimdi tabii bu Golf, Meksika körfezi olsun, bu denizlerden açık denizlerde olan e, bu petrol aramacılığı, taşımacılığının hava şartlarına çok duyarlı bunlar. Bu hava şartlarından dolayı işte özellikle bir trafikal fırtına buludan Meksika körfezine çok büyük bir ekonomik kayıptan bahsedilebiliyor. Tabii bu aynı zamanda çevre kirliliğini yanına yanında getiriyor. İşte bu tropikal fırtınaların artması, yani iklim değişikliğinde olan bu petrol firmaları, petrolciler, fosil yakıtçılar aynı zamanda küresel e, iklim değişikliği beraber tropikal fırtınaları et, e, arttırmasına neden oluyor. Artan fırtınalar da gidip onları vuruyor. Yani o fırtına arttığı zaman da gidip bu petrol platformlarını vesairelerde çalışmaz hale getiriyor onları. Böyle bir şey var burada. Bir geri besleme mekanizması var. Yani işte hani Allah'ın sopası yok derler öyle bir şey bu. Evet. Ama ders alınma konusunda çok büyük bir e, ilerleme kaydettiğimiz söylenemez doğrusu. Yok vazgeçecekleri yok canım. Daha nasıl daha ne yaparsak daha fazla <gülüyor> üretim yaparız. Daha fazla nasıl daha fazla para kazanırız. Zaten bütün dünya sistem şu anda daha çok tüketim, üretim, para kazanma üzerine kurulu. O yüzden aa bak bunu bizim yüzümüzden bu fırtına attı Artık yapmayalım filan öyle bir şey yok. Şimdi önümüzdeki günlerde <gülüyor> bugün 21 derece. Evet. Haftaya pazartesi 31 derece çıkıyor. Yani 10 derece birden atıyor. Hava sıcaklığı. Azar azar <gülüyor> mı? Yani bari artıyor. Nasıl? Evet, yarın 5 derece birden 26. 26. Ondan sonra bir derece atıyor. Ee, e, Salı, perşembe. perşembe günü 27. Cuma 29. Cumartesi 29, Pazar 30, Pazartesi 31. Evet, Kalıda tamam. 32 falan olabilir. 32-33. Öyle mi? Artık iyice zaten yaza doğru çok yaklaşmış da oluyoruz. Peki bu gene mevsim normalleri içinde sayılır mı yoksa gene biraz üstünde mi? Dur bir bakayım şuradan. Yani şu 1-2 gün bence ne yakın altında altında gidiyoruz ama bundan sonraki günlerde Mevsun normallerinin üstüne tırmanacağız gibi gözüküyor. Evet bu 12'sine kadar ki ne zaman oluyor? Cumartesine kadar mevsun normallerinin biraz altında veya mevsun normallerinde oluyoruz. 12'sinin tam mevsun normallerine geliyor. Şu anda altında. Cumartesi yani. Evet, ondan sonra maaş alacağımız memurların alacağı 15'i 16'sı para harcama gününde ise mevsun normallerinin 3 derece üstünde olacak gibi gözüküyor. Evet. <gülüyor> bir de yağmur tekrar 21 Haziran'da filan tekrar kuvvetli olabilir gibi bir durum var. 21, 21 Haziran. Ya şu anki tahminler orada modeller şey gösteriyor. 21 da biraz bir yağış ihtimali var ama tabii ki o zamana kadar değişebilir, değişebilir hava durumu. Değişebilir evet. Şu an hava durumu 15 Haziran'a kadar çok kararlı gözüküyor tahminler. Yani kaos, tuvarı, duvarı, kelebek etkisi dediğimiz şey havada 15 Haziran'dan sonra kendini gösteriyor. Çünkü ben birçok hava tahminine bir anda bakıyorum. Bunlar spaketti gibi böyle şeyler, eğriler. Bu eğriler hava tahmin modellerinin eğrileri tahminleri 15 Haziran'a kadar beraber gidiyor. Ondan sonra her tarafta bir karmaşa başlıyor. Herkes bir tarafa sağa sola saçılmaya başlıyor. Şeylerde 15 Haziran'a kadar tahminler güvenilir gibi duruyor. Yani o zamana kadar da işte yağış yarın bir var. Ondan sonra bir daha yağış gözükmüyor. Bir tane model 15 Haziran'da yağış vermiş ama çok zayıf. Havas çaktık 15 Haziran'a kadar giderek artacak İstanbul'da. Evet, bu bu ders alma konusuna da bir saniye dönebilirsek ilginç bir haber vardı dünkü radikal gazetesinin manşet haberiydi. Hı. Yani afet yönetiminden başbakanlık afet yönetiminden garip bir karar diye veriliyordu yani şu Sakarya Akyazı'da başbakanlık fay hattı üstünde bina yasa alanını 150 metreden 20 metreye düşürdü. Hmm. Bilim dünyası çok tepkili diyor. Bir haber verdi. Gördünüz mü? Bilmiyorum onu. Gördüm benim. Küçüklüğün akyada geçti. Benim, çocukluğun bir kısmı. Evet. Akyazı böyle dağlarla çevrili bir ova. Altı su dolu. Dağ, e, böyle bir, bir iki metre boruk e, soktuğunuz zaman yerin, alt, da, yerin altına artezyan fışkıran bir yerdir orası. Çok verimli bir ova. E, oradan fay attı, Zaten 67 depreminde de orası etkilenmişti. Evet ben de hatırlıyorum. E, o zaman ben de bu deprem hatırlıyorum Böyle... yani. <gülüyor> Akrezya depremden çok çekmiş bir yer yani. Depremden çok şey. Şimdi hocam bu fay attığına zon koyma olayı yani dünyada bek yok aslında. Öyle mi? Ha, onu soracaktım yani, ben şey de. Şey işte. de mesela Japonlarda bakıyorsunuz mesela dağlardan o tüneller açıyorlar hızlı tren Onun bütün e, bet toprağını gidip Dolduruyorlar denize. Denizin üzerine ada yapıyorlar ki orada fay hattı. Ve onun üzerine 20-30 katlı bina yapıyorlar. Ama adam gibi yapıyorlar bunları. Şimdi bizde problem buradan kaynaklanıyor. Evet, ben de öyle düşünmüştüm zaten. Yani asıl binanın kendi yapısıyla inşası ve kullanılan malzemesiyle daha çok ilgili olmalı. Yoksa fay hattının üzerine dahi yeterli sağlamlıkta bina yapılması halinde o binaya bir şey olmaz şeklinde. Özellikle 1999 depreminden sonra bu işlere birazcık daha yakın ilgi göstermek zorunda kalmıştık. Öyle jeologlar ve mühendisler böyle şeyler de söylemişlerdi. Yani her, her zemine bina yapılabiliyor. Evet. Mühendislik var ama yani o teknolojiyi kullanacak o yatırım yapacak, evet. parayı verecek adam lazım. Şimdi eğer da Normaldeki her yere yapılan bina pirket böyle işte altına iki tane taş üstüne bir beton. Böyle bir bina oraya da yapılacaksa fayatın üzerine diğer yerlerdekinden farkı olmadan bu tabii ki ölümcül olacaktır bunun sonucu. Evet. Ama burası fayat değilmiş. Burada işte zeminin durumu bu. Buraya kazık temeller üzerine yapalım. Yok radyojenel temel yapalım gibi. Böyle bir bilimsel çözümler, yaklaşımlar geliştirilecekse ve o kadar da büyük miktarda para harcayacaksa oraya tam bir şey olmaz ama ama bunun olacağını düşünmek için de fazla sebep yok. Türkiye'de yok. daha önce gördüğümüz örnekler üzerinden düşünecek olursak tecrübemizden evet, değil yani, mi? Evet, oraya da yine aynı usul, babadan kalma usullerle aynı şekilde bina yapılacağı için o biraz tabii tehlikeli olacaktır. Ama işte maalesef gel sen bunu anlat yani bu şey değil, rant bir gözümüzü bürümüş hocam bu para. E zaten bütün dünyanın da temel sorunu olarak karşımıza çıkıyor petrol şeyinde de. Yani bu ilginç bir haberdi gerçekten. Ya ama işte bir tek Akkaz ortaya çıktı ya. Nasıl olduysa her yerde yapılıyor onlar evet. şu anda, biliyor musun? Evet yayın da bu şekilde kesildi. Ben de bu sırada devam edelim bu şeye de. Başbakanlık Afet Yönetimi'nin bu kararının da İstanbul Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçun'un da yaklaşımın çağ dışı olduğu, akıl ürünü olmadığını söylediği ve daha çok arsa sahipleriyle yatırımcıların işi olduğunu söylediği haberi vardı. Ve Adapazarı Şehir Plancıları Odası temsilcisi Oya da daha kötüsünde gördük. Fay hatları haritadan kayboldu. Buna şaşırmadım demiş ama bu işte ilginç bir şey haberiydi. Fay koruma bandı daralıverdi diyor. Evet. Hattı hümayeni kaybettik. Evet. Ve geri geldi ondan sonra. <gülüyor> evet. Hat... Yani evet bu endişe verici bir şey olmaya aday herhalde. Her yerde de yapıldığını sizin de söylediğiniz gibi. Evet bir de benzer şey yani her yerde var mesela işte ben paltosun Trabzon'daydım Macca'daydım bizim Macca deltasının üzerine 24 tane hes yapıyorlar planlamışlar ve de oradaki millet diyor ki ben diyor bunu bombalayacağım diyor dinamit diyor ben asınlar içeri diyor alttan bütün ee, köyü diyor, atsınlar içeri diyor. Bakalım ne yapacaklar diyor. Millet çok kızgın. Yani hukuki ve aktivist olarak bir mücadele var öyle mi? Yok ya adam hukuki falan anlamıyor. Ben diyor vatandaş normal orada. Evet, adam evet. mahkeme edecek bir şey bilmiyor. Ne yapsın istemiyorum diyor. <gülüyor> Dek bildiği o. Ve de yani öyle bir şey ki bu 24 tane hes. Birisi alıyor suyu borudan geçiriyor falan bırakıyor. Öteki alıyor yani. Hiçbir zaman su dere yatağına dermeden. Dağdan dağa gidiyor. Öyle bir plan yapmışlar HES'e. Evet, yine e, Radikal'den Serkan Hoca'nın bir haberi vardı. E, i̇ki gün önce yanılmıyorsam, şimdi yanımızda yok gazete ama e, yani bir, bir denemesi yapılan HES'in nerede olduğunu şimdi tam hatırlamıyorum ama hidroelektrik santralinin açılışından sonra hemen su, e, dere kurumuş. Onun da fotoğraflarıyla sergilenişi vardı. Yani hocam tümü kuracak. Akıl var, mantık var. Evet. Yani medyada Göz göre göre, göre Aynen. Bir de Farazaydık biz balıkçılarla konuştuk. Şimdi hocam bir televizyon programı yapıyoruz. bu, Bilmiyorum reklamlara giriyor mu bu. Entv'de haftaya <gülüyor> pazar günü 8'e girecek. Yerzyıl'ın notları. Türkiye'nin biyoz çeşitliğini tanıtıyoruz. Bir biyoloji var. Çok ha. güzel. Karadeniz'de e gittik bu vesileyle. Yani gittiğim her yerde görüyoruz. Mesela balıkçılar diyor ki Faraz'da deniz bitti diyor. Burada diyor Trabzon Karadeniz. Denizin kıyı. Deniz turizmi yerine diyor burada diyor Kars Ardahan gibi diyor yerel turizmi diyor konuşuyoruz diyor <gülüyor> ben çok şaşırdım yani öyle bir şey düşünmemiştim denizde kalmamış o kıyıdaki şey kaybolunca nedir o kıyı kumul alanlar yosunlar kıyıya e, kıyıya böyle tutunup da denizi temizleme şeyinde kaybetmiş özelliğini denize çekileniyor evet. ya böyle anlatıyor adamlar bakıyorsun ki va nedeler var yani bizim buradan fark etmemiz çok zor yani bu neden bütün bu şey hep böyle kısa vadeli güne birlik düşüncesiz rand da dayalı sosyo ekonomik sosyolojik bir şeyi düşünmeyen kaybı maliyeti hesaba almayan bir bakış açısıyla gidiyoruz burada evet, yani, sistemin... bu da deprem de öyle yani şimdi binalar yıkılsa insanlar ölse. şimdi şimdi biz neyi hesaplıyoruz bizler depremden soracağım. şu kadar bina yıkıldı bu kadar fabrika yıkıldı bu kadar para kaybettik yani mali Böyle insanların hesabı yok yani onun sosyoekonomik bir maliyetini dikkate almıyoruz. Evet şimdi mesela BİP'den değişti Amerika Birleşik Devletleri'nde bu işte 60 milyon dolar gibi bir ceza kesilmiş ve daha çok cezada kesilmesi söyleniyor ama aslında buradaki boyutları hesaplanamayacak ölçüde muazzam bir facia ile karşı olduğunu artık. Herkesin rahatlıkla görebildiği bir şey ama işte Bak. rant ve ucuz petrol peşinde koşmak bir de, böyle bir şey. Bir de hocam ucuz ceza. Şimdi bu HES'çiler dışında Karadeniz'de ne yapıyor biliyor musunuz? O Bütün o çıkarttıkları afiyet dereye dolduruyorlar. Evet. Çevre İl Müdürlüğü bunlara 20-30 bin lira ceza kesiyor. <gülüyor> Adam var ya onu kamyona taşıdı başka yere dökse ve onun 5-10 on katını ödeyecek. O da gidiyor parayı yatırıyor. Oraya. Ön, önden yatırıyor. Ha, buyur, buyur diyor. Yani bu da ceza da ceza olsa ha. Yani ödül gibi bir şey ya. Komik. Evet. Çünkü onlar da birlikte tabii çalışıyorlar. Yani devletle hükümetin yetkilileriyle esleri yapanların kar ortaklığı da var tabii. Küçük bir payda yani, onlara gidiyor. Evet. Yani şimdi niye kızmıyor? Ben de, ben de kızıyordum ya. Niye bunları bir şey demiyorlar dereye dolduruyorlar falan. Meğersem kızıyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> Devlet çok kötü kızıyormuş ama. O biraz sinek vızıldısı gibi geliyormuş. Ya hocam ne takılıyor kızıyorsa ya? da değiştirsin mecliste bir. <gülüyor> Değil mi? Yani. birkaç el parmağı kalkmasına bakacak bir iş ve bir anda bitebilir bu iş. Yok ama... hocam o memur <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Maaşımız artmadan, cezalarda memur maaşlarını bağladılar. Maaşımı da Cezalarda atmayabilir ha. Evet. Allah <gülüyor> Allah, bak gördüm şimdi yine <gülüyor> siyaset. <gülüyor> çok kötü bir şey bağlı olmuş ya. Peki çok teşekkürler. hoşça Hadi. kalın, sağ olun. Miktat Kadoğlu ile Havadan Sudan.